Ey gece karanlığı, gündüz aydınlığıyla kamer nuru, şems ziyasıyla sular şırıltısı, ağaçlar bir oyana, bir bu yana sallanışlarıyla kendisine daima secde eden yüceler yücesi Rabbimiz. Ey sevgili kullarından, nuhu boğulmaktan kurtaran, Davud'un zellesini mağfiret buyuran, Yunus'un tasasını gideren, Eyyub'un derdine derman olan Allah'ımız. Ey dünyanın günah ve isyanlarına batmış olanları kurtaran, Ey helaka sürüklenenleri kurtuluşa erdiren rahmeti sonsuz. Ey garip ve yalnızların en iyi sücelisi, Kimsesizlerin kimsesi olan Mevlamız. İşlerimizi, ve felahla tanzim buyur ve biz aciz kullarını işlerimizde muvaffak eyle. Ey Ali yüceler yücesi ey azim ululuk mertebelerinin en üstünü tutan ey halim günahkarları cezalandırmakta acele etmeyen ve ey kerim Kelem sahibi, Güce yaratıcı. Bizim ihtiyaçlarımızı en iyi bilen sen. Ve onları gidermeye en muktedir olan da sensin. Zaten hiçbir iş sana zor gelmez. Her şey senin katında kolaylardan daha kolaydır. Amin.